Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz inşallah zikir ve şükür konumuz olacak. İkişerim evladım ayet-i kerimesinde beraber zikir ediyor. Zikir ve şükür. Allah Teala buyuruyor Bakara Suresi'nde Es-seli billah. Fezikrullî ve Vela tek vurun Zikir hatırlama anlamına geliyor, hatırlama, unutmama. O anlama geliyor zikir. Bu tabi sözcük anlamı. Bir de her kelimenin o ilim dalında başka bir anlamı vardı her kelimenin de. Buradaki tabi zikirden bahset nedir? Allah Teala Mevla'mızı zikir etmek. <gülüyor> Mevla'mız buyuruyor burada Fezkuruni. Kullarım beni zikir edin. Bu üskuru emir. Her emirde bir şart vardır emirde. Yani şunu yap. Peki yapmazsa ne olacak? Yani şart burada Mevla'm buyuruyor cevabını e-zükürüküm. Ben de sizi hatırlarım. Böyle buyuruyor. Şimdi zikir nedir? allah Teala zikir. Bir de allah Teala'nın kulunu hatırlaması hangi anlama geliyor burada? Zikir muhteremler üç türlü. Üç ayrılıyor zikirin nevi türleri. Biri lisan zikri. Yani dil ile yapılan zikir. İkincisi kalbi zikir. Kalbin zikri. Üçüncüsü tefekkür deniyor buna. Beyin yapılan zikir. Düşünme tefekkür. Üç anlama geliyor. Önce tabi ilk başlangıcı dille ile başlıyor bu. Önce dil ile Kul Mevla'yı zikretmeye başlayacak. Nasıl başlayacak? Allah Tanrı'nın vardır, isimleri vardır. Bunların başında lefseyi celal deniyor. Celal lefsi yani Allah isimli Bu diğer esmai hüsnanın her birisi bir anlamı ifade ediyor. Mesela El-Rezak Rızık verici El-Halık Yaratıcı Diğer isimler Her birisi bir anlama geliyor Allah Lefsi ise Hepsini işçili alıyoruz dönemler. Mesela kişi hasta Ağır hasta dayanmıyor artık Allah derken ne demek istiyor? Ya Şafi, Allah bana şifa vermek istiyor. Aç bir insan, aç kalmış artık. Daha ne açlığa? Allah diyor, o da er Reza ismini kastediyor. Rızık istiyor Mevlamız'dan. Allah'ın hepsinde, diğer bütün esmalar içinde mündiriş deniyor. Bu için pek çok alimlere göre bu Leks-i yani Allah ismi Çeleştani'yi ismi Azam deniyor buna. Daha bu aslında gizli. Fakat pek çoğuna göre bu ismi Azam'dır bu. Peki ismi Azam neye gizli acaba? Onu Mevlam neye gizlidir acaba ismi azamını? Azam en büyük azametli isim anlamına geliyor. Bir kişi ismi Azam'ı bilse ona devam etse ama tabi layıkıyla ama devam ederse o kişinin duası geri çevrilmez. O kişiye kayıptan rızık verilir. O kişiye gereğinde durum zorunlu durumlarda suyuna yürü gider. i̇sm ağzamı okuyan kişi tabi onu okumak için de ona dayak olmak gerekiyor. Bir gencin biri merak etmiş. İsm-i Azam'ı öğrenmeye. Ben bunu demiş, soracağım, soruşturacağım, gezeceğim, dolaşacağım. Öğrencim İsm-i Azam'ı demiş. Geziyor tabi. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Tabi daha ziyade Evlullah yoluna onlara gidiyor. Tabii buna bir şey demiyorlar tavrı diyemiyorlar. En sonda Mısır'a gidiyor. Orada bulunan zamanın büyüklerinden Mısır'ı Zinnuni Mısır adetleri Zinnuni Mısır adetleri ona gidiyor. Onu rica ediyor. Ne olur efendim bana İsmaz'ımı öğretir misin? Ya da bildirir misin bunu bana? ona bakıyor tabi durumuna. O makama tabi gelmemiş tabi. Verilmez. Sırdır bunlar. Çünkü kötü de kullanabilir. Kılıç her yere gider muhtemeler. Buna şöyle diyor yavrum diyor bunu öğretmek için bana manevi yetki verilmedi. Ancak diyor işte filan yerde bunu tarif ediyor. Nihli devam et diyor. Nil Nehri'nin çıktığı yerde, kaynadığı yerde, küçük bir tepe var diyor. O tepenin kenarında diyor, bir kulübecik var. Orada bir insan yaşıyor tek başına. O kişiyi bul. O, bu durumda yetkili sana örtebilir. Peki efendim diyor, o kişi genç, yürüyerek yeğen olarak Mısır'dan, Kahire'den kalkıyor. Nil Nehri'nin kıyısının takiben, yine çıktığı kaynağı buluyor. Bakınıyor, bir kum tepe. Etrafında dolaşıp bakıyor, bir küçük kulübe. Kapı açık. İçeri girip bakıyor. İçeri bir kişi namaz kılıyor. Namazda. Oturuyor, bekliyor. Bekliyor, bekliyor ama bitmiyor ki namaz. Namaz bitmiyor. Nasıl bitsin? Öyle namazında fiiz alıyorlar ki namazdan. O kadar tatlı tatlı fiiz alıyorlar. Bırakamıyorlar. Şimdi mesela bir örnek olarak bir çocuk, bir çocuk tam oyuna dalar. Annesi gezmeye gider bir yere. Orada çocuk vardı yaşıtı. Tabii baştan bir tanışılmazlar falan kavga ederler derken tam karışırlar, ...oynama başlarlar. ...oyunun tatlı anında annesi ha der. Ama anne biraz oynayayım doymadım der. E çocuk oynan doymuyor bu der, Büyük insan da dünya malına doymuyor. Kırsına doyamayan insanlar böylece tabi Eylül'da da onlar da ibadete doyamıyorlar. O kadar taltefezi alıyorlar. Saattece bekliyor, saattece bekliyor, namazı bitiriyor, selam veriyor, ehlen ve hoş gelin diyor o kadar ama kalkıyor, yine namaza duruyor. İmtihan di bu namazından aslında bunu, kendine namaza duruyor gene saatlerce namaz, namaz, namaz, namaz tabi gene yani sıkılıyor. Genç defa herkes tabi, enerji tabi sıkılıyor artık. E yani bu namaza bitmiyor artık. İşten başlıyor, kendi kendine konuşmaya. Gene bekliyor, saatlerce bekliyor, sabrediyor, zor ama zor sabrediyor. Gene selam veriyor. Bu da keyfi aleyk. nasıl O kadar. Tek kelime. Önce hoş geldin. Şimdi nasılsın diyor. İyi efendim, kalkıyor Allah'a namaza geliyor. Artık artık, dayanıyor artık. Dayanıyor artık. Çıkıyor, gezimi artık bana Dayanıyor, çıkıyor, geziyor, mece falan geliyor, bakıyor namazda. Gene geziyor namaza gibi alıyor. Neyse oturup bakıyor. Artık oturuyor etiyatıda Oturuyor, bekliyor. Ama etiyatı uzun sürüyor ama. Tabi öyle okuyor ki, her kemiği içine görüyor, o zevkini tadıyor, yaşıyor. Öyle okuyor, selam veriyor. Yavrum niye geldin buraya şimdi? Ama efendim ne olur müsaade et. Ben ismi azama aşıkım. Yarın şimdi o sabır yok. Önce ona sabır lazım diyor. Önce ona sabır lazım yavrum. Önce sen bir sabrı öğren. Biraz sabret. Onu seni olmaz mı diyor. kendimizi kalkıp duruyor duruyor. da gidiyor ondan sonra. Şimdi tabi bu işler böyle muhteremler. Her şeyin başlarında bir tabi sabır böyle. Sabır. Sabır şimdi ne gerekiyor? ondan da bir adet tad alma gerekiyor ama. İşte önce zikir dille başlıyor. Dille zikir başlıyor. Herkes istediği zikri yapar. Genelde e, tek kelime bölürler böyle zikri. Çünkü insan mesela tesbihatları, şunları, bunları karşı okur, sevabını alır. Alır. Fakat kalbi uyanması için tek zikir daha etkili oluyor. Şimdi Eylülullah bu konuda buyuruyorlar ki bir büyük bidon su bir taşa dökülsün hiçbir şey olmaz. Akar gider. Ama bidonun altından küçük bir delik delinse oradan su damla damlayıp aynı yere damlasa o da bir bırakır. Taş bırakır. Hatta bir iki bidon böyle aktı mı taşı oyar bile. Aynı yere donbeli şey. Bunun için aynı zikre devam etmek kalpte gönülde kişiye daha uyarı yapıyor da, Etkili kişiye. Yani şey. Yapıyor. Tabi isteyen mesela Allah, Allah derci Celaluhu. Abdullah Tüster Hazretleri vardır. Hük Evliya'dan. Bu zat 7 yaşındayken bununla annesi babası ölmüş, yitirmiş kendisi. Bunu annesi dayısına götürüyor. Yani çocuğun dayısına. Annesi bunu kardeşine götürüyor. Başka bir kasabadaymış. Orada bırakacak biraz. Birkaç gün kalıyor bu küçük Abdullah dayısının yanında. Ama dayısı da dayıymış ama. Yani Ehli Kemal. ilah sahibiymiş. İşin bilen kişiymiş. Şimdi birkaç gün daha misafir, bir şey demiyor ona. Üç günden sonra tam yatacak çocuk, bak yavrum Abdullah diyor. Ben sana bir tavsiyem olacak. Beni dinle yavrum diyor. Peki dayı. Tabi onda da o yetenek var ama. Yavrum diyor, yatmadan evvel diyor, Allah'ın ne tesbih diyor, yüz defa Allah, Allah dedi. Diyor. Ama her Allah deyişinde kalbinden meye geçir diyor. Yani Allah benimle beraber. Bu anlamda. Allah beni görüyor, biliyor. Allah benimle beraber. Bunu kalbine geçir ve acil et bir yavrum böyle diyor. İse de bir saat süslürsün diyor. Acil et bir yavrum böyle diyor. Allah Allah derken hep arada Allah benimle beraber o beni görüyor, biliyor. O beni yarattı. Onun kuluyum anlamında böyle yapalım diyor. Çocuk tabi gidiyor dayısı, 7 yaşında. Oturuyor yatağına, Allah şenelerin tesbihini. Önce çocuk bir aklına geliyor. Ben Allah'ı zikredeceğim. Allah benimle beraber. Çocuk şimdi bir seviniyor. Seviniyor. Ben yalnız değilim. Alıyor tesbihini, başlıyor. Allah derken... Allah benle beraber. Hep bu kalbine geçiriyor. Böyle yavaş yavaş yavaş yavaş söylüyor. Yüzü tamamlıyor. Fakat bakıyor. içinden bir isteksen geliyor. Daha söyle böyle. içinden böyle. O geliyor. Yatıyor. Yatıyor. O gece uykusu başka oluyor uykusu. Çok güzel uyku. Taktı uyku. Nasıl taktı uyku? Beden dinleniyor. Ruh dinleniyor. Kalp beyin dinleniyor. O gece çok güzel aş şeklinde rüyalara görüyor. Çok güzel rüyalar şimdi. Tabii nasıl yaptı? Öyle kalkacak zaten. Öyle yaşayacak yani. Ölüm de öyle. Sabah kalkıyor da istimam olduğu yerde hep beraber namaz kılıyorlar. Haka bakıyor. O günkü sabah namazı daha tatlı oluyor namazı şimdi. Hep aklı ama Allah benimle beraber. Rügüde hep Allah benimle beraber. Secde hep aklına Allah benle beraber. Her hakkında bu şekilde. Namaz daha tatlı oluyor. Kahvaltı yapıyorlar. Çıkıyor dışarıya. Tabii yaşlı tarafı var. Komşuları var. Misafir diye bunu ilgileniyorlar. Gel bak abla oynayalım diyorlar. Arkadaşlar yaşlıları. Bu oynayamıyor ama şimdi. Bakıyor. Oyun boş bir şey böyle. Gereksiz bir şey. Yani insan yakışır bir şey değil. Oyun böyle kendine atla, kendine koş, kendine bağır anlamsız tasır, renksiz e insan buluşu yaratıldı kendine soğuklama başlıyor bak yani kalbinde uyanış başlayınca o yaşamda oyunu anlamsız görüyor bu o, ben yemeyeceğim diye böyle kenara oturaya çekiliyor hep böyle Allah benle beraber Allah benle beraber böylece ve bu da kısa zamanda muhteremler Zamanın büyük velisi oldu kendisi demenece. İşte... ...şimdi zikir deyince... ...çok güçlü zikir eden muhteremler. Hele Recep Ay'ı... ...Şaban, Ramazan... ...yani üç aylar geldi mi... ...hanımların meşhur tesbihleri vardır. İşte şu kadar oku... ...bu kadar sevabı var... ...bu kadar sevabı, bu kadar sevabı var... ...ama... ...gaz başka bir yerde... ...dil yalnız sakız gibi çiğniyor akıl başka yerde, kalp başka yerde, üç yayın tesbihini çeker, dört ayın tesbihini çeker, benim gibi kırk sen tesbih çeker, yerine sayar. Yerine sayar muhtemelen. Bir de haşa, sanki Allah ile böyle bir pazarlık bu şekilde. Efendim şunu okusan şöyle sevabı var. Öyle mi? Ne kadar sevabı Şu kadar sevabı var. Onu oturup okuyayım. E sana ne gerek sevabı Allah senden razı olsun yetmez mi? Sen Allah'ı sevmiyor musun? Değil mi? İnsanın sevdiğini almaz mı insan? Bir insan sevdiğini almaz mı ona? Yani kişi öyle olmalı ki kişi allah Teala hiç kuluna vermeyecek olsa, vermeyecek olsa, hatta kul kendisinin cehennem atacağını bilse bile yine Allah diyecek. Yani. Olmayacak. İşte önce zikir dil ile başlar zilberle. Bir zikri böyle başlar. Bir tabii tabi Allah. Yalnız sondaki he çıkması şart muhtemelen. O çıkmadım anlam bozulur. Allah deken ta boğazdan o he çıkacak. Allah. Allah diye Celaluhu. Ve yavaş yavaş yavaş yavaş. Ne yavaş yavaş? Şimdi biri bize. Birimize muhterem. İsmimizi böyle çok yamuk söylesem. Ali ve Aslan Hüseyin şey desin bu şekilde üzerine kızar değil mi böyle? Kavimiz hiç etse, ya İsmail, Yusuf, Ahmet, Muhammed dese, güzel söylese ne yaparız? giderdim gider değil mi? Gide muhtemel gider muhtemelen Yani bizler bile bizi ismimize çağıran bir kişi, ismimize güzel söylese böyle, üzerine basa basa harfini çıkarsa öyle hitap bize, bizi bundan hoşuna muhtemelen der. Onun için Zikrullah da sayı önemli değil. Efendim, 1305 sayı önemli değil. Sayını Önemli olan burada? Allah'ın azametini düşünmek, kul Allah kendisiyle beraberdir. Allah'a tazim ile azametini düşünerek, böyle yavaş yavaş böyle. Allah! Allah'ı diketmek. etmek. Tabi isteyen de kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunu anlamak bilmek lazım muhteremler. Çünkü imana böyle giriliyor. İmana böyle giriliyor. Anlam bilmek gerekiyor bunun da. La buradaki la olumsuzluk için harfi nafi deniyor buna. mevfi olan la. La ilahe ilah yoktur. Cins buradaki la da İlah yoktur. Bakacaksın şöylece İnsan kendinden başlayacak. İnsan denen varlık ilah olabilir mi? Ne de ilah? Uluhiyet, rububiyet önce sonsucusu kudret, azamet uluhiyet muhtemelen. Yaratan, yaratılan değil. Allahü Samed, samet samadaniyet hiçbir şey muhtaç olmamak insan olabilir mi? Hatta havaya soğum bakalım, tut nefesini, ne kadar birisin, insan. Yok, i̇nsan patlar böylece. Hatta suya düşen kişi bile, o anda sabedemiyor, kişi nefes alamayacak suyu yutuyor. sisli o insan böylece. Bak, nefes alma bakalım, e, muhtaçsın. Peki bu soldun havayı yaratan kim? Bunu yaratan kim müterremler? Soldun sistemi yaratan kim böylece? Sıdık. İnsan gecikusen kalkıyor, su içine dayanamıyor. İnsan ilah olur mu? Olamazlar. Kim olsa olsun. Efendim profesördür, devlet başkanıdır, kumandandır, şudur, kurtarıcı, kurtarıcıdır. Hepsi hikaye muhteremdir. O da insandır. O da Bidanos'tan yarattı. Onun da sonu kabirde bir leş bak. Yani başlangıcı belli, sonucu belli insanı. O insan şu anda makamı ne olursa olsun yetkisi olursa olsun onu da yaratıldığı aynı madde, o da ana karnından dünyaya geldi bebekti, altına pisledi kustu, işedi öyle yaşadığı muhteremler ilham oluruk olur muhteremler olur muhteremler e sonra genç kuvvetli mühettir oldu ama geçeceğim onlar da ona değil kanlar, o da geçecek anlayacak ondan, ne bekliyor onu yaşlılık hastalık muhteremler ya Hastane köşelerinde, doktorlarda vay benim var ya, var ya, ayağım var, dizi tutmuyor derken sonra ölüm, ölüm ve kabirde çürüyen bir leş. Onun için hiçbir insan ilah olamazdı. Hiçbir kişi ilahlaştırılmaz, putlaştırılamaz. Yani kimsenin görüşten tapınılmaz muhtemelen. Allah'ın hükmünün ise hakamı odur geçerli olan. Sonra insanı açtık. Çevreye bakıyoruz. Kocaman ağaçlar, dağlar, şu hava, rüzgar, fırtına, denizler, göklera bakıyoruz. Ay, güneş, yıldızlar. Hepsi yörüngesinden mecburdunu bir yürü asker gibi terimler. Emirliyim almış, Allah'ın kesin emrinde. Ve la büri, esnafilla ve şemse ve kamera ve nüjuma müsahkaratin bir emri güneşte ay yıldızlar Allah'ın tam kesin hakimiyetinde Allah'la bir yörünge belirlemiş, yörüngesinden bir zerre bir ayrılamaz. Yaradan Mevlamı'na işte la ilahe illallah tamamlanıyor, illallah da tam alıyoruz, ancak Allah'tır ilahı La ilahe illallah var. La ilahe illallah eken ancak ilah uluyyat, rubiyat Allah'ın hakkıdır. O'dur yaratan, O'dur yöneten, O'dur yönlendiren. Mülk O'nundur. Hakimiyet O'nundur kesin olarak. Kul da O'nundur. Dilediğini yapar şu bedenimizde. Her şey O'nundur. İsteyen tabi tesbihatlar vardır. Yani baştan dediğim gibi insan aynı zikre devam ederse ama sürekli ama. Nasıl sürekli? Velamız buyuruyor. yürür Sebil'le kıyamen ve ku'uden ve ala junubi melâ mekânla. Ayakta da otururken de yattığı yerde de. Yani ayakta araba bekliyor, dolmuşu bekliyor, yola gidiyor, işi ayakta yap. O anda yine gönül Allah'a acaba bakmaz. Birinde böyle, kaya baş böyle ve Allah Allah cihadı. Neden Etrafa baktığımız zaman, nedir bu çevre? Bir hayal olacak zaman gelecektir. Şu gördüğünüz yüzler görülmüyor muhteremden. 50 sene önce burada eski Salkı Camisi vardı, küçük cami vardı burada. O caminin işte ne imamı var, ne müezzini var, ne öbürünün cemaati var. Ne oldu onlar muhteremden, ne oldu onlar? Ne olmamış hep 50 sene önceki şu çevredeki esnaf hepsi gitti belediyece. Yöneticiler hepsi gitti mutrinen abiye, hep gitti onlar abiye. Nedir işte bazıları efendimiz çevre çevre çevre. Nedir çevre mutrinen ve nedir çevre? Biri çiçek çok güzel ama solacak, kuruyacak, dökülecek. Ağaçlar kuruyacak, insana ölecekler, toprağı edecekler leş olacak insanlarda. Nedir çevre? Bunu yarattı, yöneten kim? Bu denge üzerine kuran kim ama işte bunları aşmak. Nedir bunlar? İşte bunlar perde. Bunlar mı perde buna mutluluklarında. Perde bunlar böylece. Bu perde yırtma gerekiyor. aşma gerekiyor. Bu çevreye, varla takılıp kalmama gerekiyor. Kalmama gerekiyor. Kişi i̇şte akarsaya bakıyorsun. Hep akıyor, akıyor. O akarsanız tekrar geri gelmiyor artık. Gidiyor. Akıp gidiyor böylece. İnsanlar bu şekilde böylece. Herkes görün yapıp gidiyorlar böylece. Nedir? Hüvel baki. Vebi <gülüyor> Allah vakidir, ebedidir. O hayun layemutur. Ölmez Allah. Yeridir Melanburcun. Bu için Melanburu ayakta da zikir berişe. Sonra otururken, insan dinlerken, otururken, işini yaparken, masasında, bürosunda, her yerde otururken de hep Allah ile olabilmek muhterem. Efendim işte ama biraz da dünya lazım. Peki ne olacak muhtememde? Ne olacak Allah aşkına? Evet, hepimiz gafiliz tabi. Gafiliz ama Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ennâ sünniyâmın şîzâ mâtün tebehu İnsanlar uykuda uyuyorlar, şu uykudalar. Şîzâ mâtı öldükler <gülüyor> anda in tebehu uyanacaklar. Bakın. İnsan şu anda uykuda. Hangi uyku? Gahret uykusundayız. Ölüm anında uyanacağız, uyanacağız. Ne olacak? Ne mi olacak muhteremler? Rüya görürüz, hep rüya görürüz. İnsan bazen korku, rüya görür. Allah'a korusun çok kötü insan rüya görür. Dostunun yakın evi yıkılmış, yanıyor, şunlar, bunlar böyle ferakette insan görür. İnsan mağaza etkilenir bundan. Bir yana bakar, ya gerçek mi acaba? Ha, bu rüyamış. Tamam, şükür Elyam'da. İnsan bazen güzel rüyalar görür. Gezer, tozar, yer, içer, bir hayat yaşar rüyasında. Tatlı hayat yaşar. Hoşnader gider, nefsane olarak. Bir yana bakar, aa, bir rüyamış be. Onda bir şey elde kalmadı. Şimdi bak muhteremde, Peygamberimizin adısı üzere muhteremde. Hayatta bir rüya, rüya muhteremde. Hayata bir rüya, rüya. 10 sene önceki durum ne oldu bugün? Ne kaldı elimizde? Bir hayal, bir hayal. 10 sene önce bazı olayları rüyada yaşadık, bazı gerçekte yaşadık. Arada bir fark var mı? Yok, yok mu derim. 10 sene önce gittim, gezdim, şunu şunu yedim. Ne oldu? Bir kısmı tuvalete gitti. Hücre oldu. Hücrede çürüdü, öldü, o da gitti belek. O da gitti muhtemelen kardeşim. İşte şimdi ne hocam bakınız kişi ölüm anına geldiği anda gözden perde kalkınca kişi gerçek ebedi alemi görünce aklına dünyaya gelecek eğer hayatta biraz sıkıntılı geçmişse, zahmete geçmişse ama Allah yolunda sabretmiş İslam'da sabit kalmışsa Oradaki makamını görünce, eh, şükür bu dünya bir hayal, rüyamış diyecek böylece. Eminde kavuşan böylece. Dünyada güya çok yaşamış aklınca. Havada uçmuş, özel uçağı varmış, şunlar bunlar olmuş. Allah'a son anda cehennem azabını görünce, ne yapacak? Mutlu muhtemelen. O dünya hayatı bir rüyamış diyecek işte. İşte Mevlam buyuruyor, gerçek müminler, her halde, Ayata da otururken de ve ala cünü bihim. Cünü, Cunub, cennetin çoğulu cep yan demektir. Yan yattığı yere de Allah Teala zik edermeden bir kişi yattı. Biz ne yapıyoruz? Düşüyoruz. İşte yarın şunu yapacağım, bunu bunu bunu mu yap... Oluyor mu? Olmuyor. Hangisi oluyor? Allah'ın takdir oluyor muhteremler. Allah'ın takdir alıyor. Bir gün verdim büyük dua darrestelama. Peygamber Peygamı Aleyhisselam Ya Davut sen çok şey diliyorsun Mevlam buyuruyor ben de diliyorum Kim dilediği oluyor Davut Aleyhisselam sece kapanıyor Ya Rabbi dilediğin olur oluyor diyor yani bizler hayali kurarız planlarız proje yaparız aklımızdan hele yaptığımız zaman bile böyle neler neler geçiririz Ertes sabah bakıyorsun ki hiç bir şey boşuna beyin yoruldu, boşça yorulmaktayım dedi. Halbuki onu yapacağımıza yatığımız yerde uyuncaya kadar hep böyle işimizi yavaş böyle. Allah Allah de uysak, yumurtayım dedi. Yapabildiğim bunlar keşke inşallah vereceğim. İşte ilk zikir böyle dille başlıyor. Dille kişi böyle zikede de onun dile zikre alışır, alışır. Zaman gelir o kişi hiç faklan değil bakar ki Allah zik ediyor. Bu bilhassa uykudan uyandığı zaman belli olur müteferrimler. Bir insan uykudan uyanırken Allah'ı zik ediyorsa, bir şey okuyorsa, okuyorsa işte o kişi elhamdülillah uyanış başlamış demektir bence. Demek ki kişinin ruhu uyurken Allah zik ediyor. Zik ediyor O da Sıhhaba geçiyor bak, geçiyor muhtemelen. Hiçbir şey boş hmm. yok böylece. Sonra tabi bir kalbi zikir. Kalp zik eder ki, o zaman insan zikrinin tadını tam tatmaya başlar. Kalbi zikirde. O zaman o kişiyi, yani esler dayasılar kişinin beni alnına, Allah zikretme diye duramaz artık. O duramaz artık bu şekilde. Böylece. Bir evliye sormuşlar. efendim demişler, biz demişler namaz kıyarken, e ''Aklımız her şey gibi namazı'' demişler işte. Her şey işte aklıma geliyor. ''Acaba sizin de aklına böyle bir şey geliyor mu?'' Şey Allah demiş. Şaşırmış yani bence. Ne namazda, ne namazın dışında ancak ben Allah'tan hatırlamam demiş. Ben Allah'ı hatırlamam demek. Yani o hale geliyor, kalbi zikre başlayınca, artık onun kalbi uyurken de, otururken de eder ve o kişi artık ziksin, ibadetin, imanın tadını duymam başlar kişi böylece. O zaman bakar ki ne tatlıymış muhtemelen. Ne tatlıymış. Peki insan ne zaman bu duruma gelebilir? E tabi insan göre değişiyor. Mesela sahabeler. Sahabeler bir tek kelime-i şehadet ile bu makama geliyor sahabeler. Bir kelime-i sahabeler. Ne demek Sahabe vahşetten çıkıyor muhtememden. Cahiliyete yaşamışlar. içki kumar, fuhuş, böyle her kötülük, şirk, küfür, kutlara tapılmışlar böylece. Kaba, çöz insanlara böylece. Ki öz kızını diridir toprağa gömecek kadar canavar insanlar. Böyle insanlar. Fakat Peygamberimizin önünde diz çöküp de inanarak, inanarak anlamını kalben tasdik ederek bir defa kelime inşaatı söyledikleri anda onların kalbine çalışıyor böyle işte. Hatta böyle deyildi de vardır. Onlar birileri çalışırdı Bir bakıyorlar ki oh, iyi maka tattı ki iman illallah derken Allah azametinde eğilip bükülüyorlar böyle cezbeye giriyorlar böyle ağlaşıyor muhtemelen. Bak bir anda Nasıl hayattan dönüyor? Bir anda. Tam alkolük, Alkol bağımlısı. kumar bağımlısı. Fuhuş bağımlısı. Canım var kişi var. Bütün bağımlıklarını bir anda aşabiliyor. Aşabiliyor. Bir anda böylece. Bir şey ne yapıyoruz değil mi? Efendim işte bırakamıyorum işte. Kötü ama. Günah biliyorum ama. Bırakamıyorum. Eğer İmanın bir tadı olmasaydı muhteremler bakınız bize örnek sahabeler muhterem sahabeler hele Mekke döneminde İslam'a girmesiyle hiçbir şey edemiyor dünyalık. Hatta canını tehlikeye koyuyor Mekke döneminde böyle. İslam'ı kabul verdiği için işkence görüyor böyle. Hatta öldürülüyor. Her zulüm baskıya maruz kalıyor. Bütün bunlar nasıl ediyor bunlara? Demek ki imanın bir tadı var işte. O tadını alıyor muhtemelen. O tadını alıyor böyle. O gönül, ruh, ruhsal zevk, manevi feyiz. O tadı alınca her şeyden geçiyor muhtemelen. Sahabeden hadis Sa'd bin Ebi Vakkas var vardı mutlaka. Sa'd bin Ebi Vakkas hazretleri 10 tane kişiden biri cennetin mücehennem. ilk Müslümanlar da. Yaşı 18 genç, İslam'a geldi, Peygamber'le tanıştı. Tabii tabii da, yani bir de peygam peygamla tanıştı, peygam geldi. Biraz peygam sonra ben dinledi, Coştu böyle feyzele girdi, yandı. Yarısı Allah, Müslüman olacağım ben. Yani yanacak bir anda. Bence. Bir kelime şahidi getirdi, bütün zerreleri, bütün detayları. Yemen'den tadına fizin oldu hale geldi kardeşe. Eve gitti. Kalkı namaz kılma evinde. O zaman henüz daha namaz beş vakit değil de gece namazı var. Günüzafiri kılıyorlar o şekilde. Namaz eve gitti bir namaza durdu. Namazını bırakamıyor, çıkamıyor namaz ortada. O kadar tatlı geliyor kardeşim. Henüz Kur'an tamamlanmamış. Az sürü daha inmiş. Aynı şey tekrarlıyor böyle aynı şeyleri tekrar alıyor, tekrar alıyor, tekrar alıyor, o kadar tatlı tatlı feyiz. Annesi gördü. Saat, ne yapıyorsun? Anne ben Müslüman oldum. Yok, burayı bırak sen bu dini. Yok anne, hayır anne. Bırakmam anne. Annesi kızı bağır, çağır, yok. Bırakmam anne. O zaman Mekke'den bir şeyi vardı böyle. Karşıdan bas yapmak, acıtmak için kendilerini kendini güneşe atar, orada asıl kalırlardı. Annesi yemin etti, ''Ya Saad, eğer sen bu dinden çıkmazsan, o muhammed inkar etmezsen, ben dedi, kendimi güneşe bırakacağım, artı sonra orada dedi. ''Anne sen bilirsin.'' dedi. ''Anne sen bilirsin.'' dedi. E, annevsim, ama İslam, din, iyiyim o kadar tatlı ki anne.'' dedim. Artı beni kessen, ''Ya bunu kopamam.'' dedi muhteremden. Hakkın ayet-i kerime bile geldi Yani ana bana şey koşa bunu tabi olmayı zeyrettin. Ayet-i hakkında bile geldi. Demek ki imanın da ibadetin de zikrin de bir tadı var muhtemeler. Ve bir örnek sahabeler işte bundan hafta O sahabeler böyle. Yoksa öyle olmasa bir kelime şehadeti yani diller takır baban gibi söyleseler iman bir tadını alamasalar ne alkolden kopabilirler ne puttan kopabilirler muhtemeler. O yata bir anda dönmezdi böyle. Gelmez herhalde bence. Bir zikirde tefekkür muhteremler. Tefekkür e girmeyeyim inşallah şimdi. O baş başa bir konu. Onun için inşa onu bırakayım inşallah. Tefekkür. Tefekkür yani kısa şahabeyim şey fikir kökenden geliyor. Düşünme. Düşünme. Neyi? Allah'ın kudretini, azametini muhterem. Yani bir insan nereye bakarsa baksın. Bir Eyrolaş geliyor Ben insanlara şaşıyorum diyor. Neden diyorlar? Soruyorlar. Asiye, Musa'yı çok büyütüyorlar diyor. Az As Musa'na asası var demek yani. Tabii la ejrolu oldu da. Yani buna şaşı insanlar. Bence ona değil, basit diyor. Neden efendim? Bakın, allah Teala diyor, bir incir çekirdeğinden, Allah ağaç yaratıyor böyle diyor. Bir incir çekirdeğinden, erik çekirdeğinden, hurma çekirdeğinden, kuru çekirdeğinden allah Teala, bir ağaç yaratıyor böyle diyor. Bakın, ağaç yaratıyor diyor. O ağacın dalları var, yaprakları var, tam desenli, ona göre kırtıkları, sanki bir kalb içerisinde geçmiş, sonra her sene de meyve veriyor bunu yapan kudret muhterem yani insan nereye bakarsa baksın her yerde billahi kudret azamet tevhid böyle. Allah bir de nereye bakarsa yapabileceğim şimdi mesela bir kuşlara baktığımızda kuş ben biraz bunu merak ettim bu konu, kendim de tevfikir yönünden bir kuş aynı tür kuş Mesela kuğu kuşu diyelim. Adapazarı'nda olsun, İstanbul'da olsun, dünya neresi olursa olsun bak. Aynı tür kuğu kuşu ne yapıyor? Aynı tür yuva yapıyor hepsi böylece bak. O kuşlar böyle. Nerede olursa olsun hepsi aynı tür yuva yapıyor böylece. Yuva yaparken de o kadar bir seçim sistemi var ki onların. Biktime göre, rüzgarların esme yönlerine göre, düşmandan korumasına göre bakmıhteremler. Ona göre bence. Öyle bir yuva yapıyorlar. Peki nasıl yapıyor yuvayı? Çırpı alıyor bence. Saman çırpı alıyor, çırpı alıyor. Ağzına çamur koyuyor. Ama o kadar kuvvetli harç oluyor ki, insan bunu keser zor kuruyor bak. Şimdi çamur içerisinden bence. Çamur. Ama ona ağzına bir, Rab'ına bir salgı veriyor. Ağızdaki salgı, o toprakla birleşince, boğazdan yapışan kuvvet oluyor. Onları diziyor, ne kadar kuş varsa dünyada, gerek günümüzde, gerek bundan yaşayan kuşlar, yaşayan kuşlar, hepsinin yuvası incelediğimizde, yuvaların hepsi aynı tür yuva. Aynı mütevim. Yapması aynı böyle. Aynı plan, aynı proje, tek tip. Bakın. Bir de yön seçmede, düşmanı korumadan. İşte. Yine kuşlara baktığımızda her bir kuş aynı tür kuş nerede olsa olsun aynı sesi çıkarıp öyle ötüyor, öyle bağırıyor. Yani annesini yola bekleyen kuş onun sesi başka, e, yavrusunu kaybeden kuşun sesi başka, korkan kuşun sesi başka, Allah ziyaret kuş sesi başka böyle. Fakat aynı tür kuşlar Nerede olsa olsun hangi dönem yaşasın hep aynı sizi çıkarıyorlar muhteremler. E bunu kim yapıyor muhterem, Kim yapıyor Allah aşkına bunları? Kim yapıyor bunları? Nedir bu? İşte tevhid Allah'ın birliği azameti meyla mızım cecalı. Bir de aklına gelen muhteremler kuğu kuşu deyince eşine en sadık varlık kuru bak muhteremler. Varlık hayvan demiyorum bakın eşine en sadık varlık kuğu kuşları kuğu kuşlar tek yaşamazlar çift yaşarlar bir erkek kukuşuyla dişi kukuşu kuşu bir defa arkadaş oldun beraber oldular, bunu akıtı devam eder devam eder bunların biri ölse veya ölürse ne olur öbürü ömrü sonunda elinmez başka kuşla arkadaş olmak tek kalıma terimle tek kalıyor. Bunun için İslam âlimi şöyle buyuruyorlar. Kuru kuş helaldir, yenebilir ama avlanmasın diyorlar. Avlanmasın diyorlar. Çünkü eşlerin biri avlandı mı, gerek erkek gerek dişi, hangisi geriye kalırsa artık ömrün sonuna kadar mahzun kalıyor, hüzünlü kalıyor. Artık eşler mi bakma tıreni böylece? Yani en sadık eşine kuru kuşlara böylece. Onlara bu duyguyu da veren kim muhteremler? Ya. Kim veren bunlar veren şey? Şu kanatı yönlendiren kim? allah Teala. Yani yazıklar olsun. İnsan acıyor tabi. Haşa Allah'a bırakıp da yani kullara tapınanlara muhterem. Allah korusun işte. İşte filanın görüşü. filan efendim görüşü. Neymiş görüşte muhterem da. Neymiş? Şimdi bir insan Allah-u Teala'ya zikrederse ne olacak peki şimdi be? Mevlam buyuruyor, Ben de sizi zikir ederim. Allah kulunu zikredecek. zikredecek. Allah'ın rahmeti, ondan gelen nuraniyet, feyiz, ilhamlar kulun gönlünü öyle gelir ki o kul o anda cenneti istemez muhtemel bakınız. İstemez böylece. Kul ihlas ile Kul samimiyetle allah Teala'yı diriyle, kalbiyle tam zikretti mi? Tefekkürle bunu ekledi mi kul? Kul o hale gelir ki ona artık kapı açılır, mali açılır kapıları böyle. O feyizler, ruhsal zevkler böyle. İlahen ruh kalbine gelir, gelir, gelir, gelir. O kul artık cennetin ne yapsın muhteremler? Cennetin ne yapsın böyle. Işte. Onu kessen, yine Allah, Allah de muhteremler. Haccacı Zalim'de biri vardı. Haccacı Zalim'de Emeviler zamanında. Rivayete göre yarım milyon insanı öldürmüş. Yarım milyon insan da sizlere altmış böyle. Haccacı Zalim böyle bir kişi. Bir alim vardı Tabi'inden. Seyyid bin Cibazetleri muhteremler. Buna kafeye taktı. Bu tabi oraya buraya kaç. En sonda Mekke'den getirtirdi. Bunu ilham edecek, başını kestirecek. Dedi ki buna Hazreti Sayed mi Hazretleri? O da Ey tabi ama, ya Hacç, ben senin son kurban olacağım dedi. Ben senin son kurban olacağım dedi. Emredik Cadağurum başlayan dedi. Ya böyle başından boynu burdu gibi, Başlık düşerken düşerken başı baş, ayı gördüden bağırdı. La ilahe illallah çok hızlı bağırdı böylece. Haccaç korktu yere düştü, tekrar üç sefer, üç sefer o Hazreti Sahil bin başı, Allah'ın zikreti muhtemişse muhtemişse. Sonra o Hacaz Zalim kırk gün daha yaşadı ondan sonra. Ama her gece rüyasından geliyormuş böyle. Her gece böyle. Tam yatağına yatıyor, uykuya dalıyor. Hazreti Sahil Ciber rüyasından geliyor, korkunç şekilde geliyor. Ya Hacaz, -hac, neye ben idam Ne neydi ben suçum? Üzerine yürüyor, adam fırlıyor, korkuyor. Askeri çağırıyor, şey, yardımını çağırıyor. Allah kendisinden dışarı çıkıyor, gece meziyor. Uyku yok böylece. Üç gün, beş gün artık çıldıracak, uyku yanıyor böylece. Gece olsun, günüz olsun, ne zaman time yatacak? Rüyasına geliyor. Haccaç, neyi beni ilham ettirdin? Ne benim suçum diye böylece. Kırk gün yaşadı ama, o kırk gün cehennem gibi geldi ona böylece. Öyle geliyor böyle uykuyor, yemeği içmeye, korku, pişman, nadim, içten geçti muhtemelen. İşte bakınız, böyle Allah dostlarının, böyle başların bedenden ayrı da olsa, o anda Allah'a yine cikrediyor muhtemelen. Allah cik böyle bir Allah dostu muhtemelen, böyle bir gerçek kul mezara girince, korkanmıyor mükerre suar meleklerinden, neye korksun ki? Neye korksun ki? Neye korksun ben? ben Rabbim ki diyecekler, bağıracak bağıracak der. bir gün hanımlar gelmişler de Rabia adına soruyorlar ya Rabia bir isteğin var mı diyorlar işte kadınlar yani Allah aşkına söyle Rabia sen diyorlar yapmasın üşenirsin üşeme değil de yani sen dünyada uğraşmasın diyorlar yani canının çektiği bir ekmek yemek işte börek neyse o dönemin yiyecekleri Allah aşkına söyle sen can işte bir şey var mı? Evet diyor. Benim can istedi bir şey var ama diyor, enizden gelmez, yapamazsınız. Yok yapacağız. İlla Allah aşkına söyle, söyle söyle. Ne sizin Şunu istiyorum diyor. Ölüp de meza girsem de o millete gelse bana. Ya Rabbi ya, ben Rabbi ki Rabbi kim de şeyler de diyor. Ben Rabbim Allah desem bir bağırsam bile diyor tatmin olsam, bağırsam böyle, bir, doysam diyor. Zikre doyamıyorum böyle diyor. Zikre doyamıyorum. Dünya dar geliyor bana diyor. Zikre doyamıyorum ben böyle diyor. İşte Mevlam biri Ezgürüküm. Kulağını siz beni ederseniz ben de sizi zikrederim. Mevlam böyle O kuldan feyizler gelir muhtemeler. Kul sevabı ne yapsın ki? Ne yapsın sevabı ne yapsın kul? Kul Mevlam'a bulmuş... Aşşın maşşına kavuşmuş, sabın absın kul. Veshkürüli velah tekfurun. Hakim evladım büyüyor, veshkürüli. Kullaran bana şükür edin, şükür edin, şükür, şükür. Velah tekfurun sakın nimetime nankörlük etmeyin, etmeyin. Şimdi bakınız şükür burada zikirden sonra geliyor. Kul Mevla zikrede zikrede kul Mevlasını bulacak. Marifetullah. Allah tanıyacak. Kul Allah'ı tanıdı mı bunlara ne deniyor? Arifler deniyor. Arifler. Arifi billah deniyor bunlara. Arifler. kubreye buraya geldi mi? Buraya gelen kul ne yapıyor? Bütün nimetleri hep o Allah'tan biliyor. Buraya gelmeyen kul her ne kadar dili ile hoşuna giden bir şey yediği zamanlar, ya işte, tatlı, denerir, neyse böyle izgarası, öyle nefsine hoşuna bir şey, hoşuna bir şey yediği zamanlar, her kadar çok şükür, çok şükür dese de böyle diliyle, bunlar yetersiz muhtemelenler. Gerçek arifler, onların bütün nimeti Allah'tan biliyorlar. Nimeti yaratan o muhtemelen bak. Nasıl rızık meydana geliyor. Bir tek buğday tanesi için, bir tek ağaç için ne lazım? Toprak lazım, su lazım, hava lazım, güneş lazım, ay lazım, yıldız lazım, okutayalım Yani bir evren, kanat lazım, bir ağaç, bir çiçek için. Ya. işte Mevlam onları yarattı Rızkın Rızkın altyapısı onlar. Önce onu yarattı. Altyapı, rızkın yapısı bence. Onu Rabbim yarattı. Ondansa rızık, ondan sonra insanın her şey hazırlandı, İnsan hazır kondu buraya gelmiyordu. Belan din yarattı, düzenledi. İsmiillah, belar daha hamil oldu. Belar de bunda zahlikte daha ham yaptı. Belan güneşten kabard dünyayı, belan dünyanın yaydı düzeltti böyle şey. Belan denizleri su doldurdu, depoladı. Önce denizce ta ki yaratıldı. Belan onları su doldurdu, su depolandı. Güneş meriler mi yarattı Su devir devir olacak su bu şekilde. Olacak böyle şey. Alt yaratıldı. Bilki yaratıldı. hayvana yaratıldı böyle. Yani dev, koyun, sığır, muda hepsi yaratıldı. Her yaratıldı. Efendim işte harçlatlar var, zararlı varlıklar var. Değil, değil, değil. O da insanın için, o da insan için muhteremler. Var ya soğucanlar, şunlar, bunların testemesine var, Onlar böylece. Onlar olmasa rızık gelmeyecek ki böylece. Toprağı uyuyorlar muhtemelenler. Bak toprağı kabartıyorlar. Havalandırıyorlar. Sonra yarın yağmur suyun alt, toprağın altına gidiyor. Aziz hiçbir şey boş değil böylece. Yeni altına yaşayan dana buru, mana buru böylece. Haşratlar var, haşratlar böylece. Onlar toprağı uyuyorlar, açıyorlar böylece. Hem toprak havalandırılıyor, hem yağmur gelince diyeti altına gidiyor. İçine giriyor muhtemelen. Onların görevi bitti mi? Onlar birbirini yolar bu sefer. Bir büyüğü birine, bir biyon derken, e onun fareler taraf arası onlara yer, onlar yılanlar yer, devlete gir yılanı yer. Ya muhteremler. Allah'ımkur düzen bak. Her şey yerine muhteremler. Denge düzen Allah kurbanı şey. Ya nasıl kisi Allah kurbanı olmaz değil mi? Allah ceza verir. Es-sebillah şey. mizan. Allah'a bir mizan koymuş ki, ölçü, denge koymuş. allah Teala her şey bir denge içerisinde bakınız. Mesela leylek yılan alıyor. Nasıl alıyor ama? Leylek yılanla ya da boğuşamaz. Yılan onu zehirler. Sarılır, boruş, sıkır onu. Isırır onu. Yılan da bunu yapacağını biliyor. Leylek de bunu biliyor. Ne yapıyor leylek? Leylek bakıyor. Kuş bakışı böyle şey. Şimdi bakın bir de Allah kurdu dengeye bakınız. Biz bir cismi yakından büyük görüyoruz. Uzakta ona küçük görüyor cismi geliyor Bence. Kuş da bunun aksine kuş bir cismi yaklaşınca cisim küçülüyor. Uzaktan büyüyor onlara Bence. Yani kuş yukarıdan mesela bir güvercin yerdeki buğde tanesini yumurta gibi görüyor yukarıdan. Büyük görüyor böyle. İnice küçülüyor Bence. Şimdi neylek ne yapıyor? Yukarıdan kuş bakışı bakıyor, yukarıdan bakıyor Bence. Yerde yılanı görüyor Bence. Görüyor, ne böyle yavaşça gele, bir lempik yapı, belinden kavuruyor, hemen havalandı böylece şey. ya, yani uğraşmıyor. Yılan saldır, bağır, sırm böyle, zehirler böylece. Şey. Belinden kavuruyor, havalanıyor Havalandırken de yılan salıyor ama dengi bozulsun diye, ona saramaz böyle Bu kadar yılan salar böyle, havalandırır, o ansa bir setir atar böyle, atar seti bir yere bakar. Bak diyor ki Ölmüşse gelir, yer. Ölmemişse... Bakar da camlama oynuyor dağ Tekrar alış yapar... belden kavrar, havalanır. Genel sal dengesini bozar, tekrar atar... Öldü mü... Kendisi yer yuvasına götürür bak... Bazı cemaatle... Allah bir denge bakın, bakım koyma. Yani... Yaradan Mevlamı muhteremler Biz hatıra geldik böyle... Mi? Miras yedi... Dünya yaratılmış efendim... Ay güneş yaratılmış... Denge düzen kurulmuş... Deniz yatakları hazırlanmış, içi suya olmuş, dağlar su deposu, yavaş yavaş yavaş yavaş geliyor bak böyle Ki kışın kar mar gelir böyle, dağları depolanır. Depolanır böylece. Ondan sonra bütün yaz böyle yavaş yavaş yavaş yavaş tatlı su gelir böyle. Hava yaratan Mevlam bu şekilde. Her şey yaratılmış, hayvan türlü yaratılmış, hepsi tamam. Ondan sonra insan Mevlam'ı böyle. hazır geldik böylece. Ne gerekiyor bizlere? allah Teala'ya şükür, şükür, şükür muhtemem der. Nimeti veren o muhtememdir. Nimet o veriyor. Kardeşi. Nimet Allah bir tat veriyor. O tadı anlayan, eğer bize bir damak tadı olmasa, gene onun kıymeti kalmaz. Değil mi ya? Eğer bütün gıdalar, ilaçlar gibi acı, pis kokulu olsa, nimetin gene bir değeri kalmaz ki. Kardeşi. Kalmaz kardeşi. Ama Mevlan Mimete Mevlam bir renk veriyor, tat veriyor, koku veriyor. Bir de ağızdaki laboratuvar, tad alma duygusu, sinir uçları. O da, o da tadını alıyor böylece. insan böyle zevk ve Bunu yaratan kim muhtemelen? Bizi yaratan kim böyle? Bu sinir sinirim yaratan kim bu şekilde böylece? İşte bunun için Mevlam buyuruyor, veşkürünli, kullanan bana şükredin. şükredin. Hava var. Oksijen, karbondioksit. Ustamdan nereye baksak bakınır, herde bir denge kalmalı her yere bakman şey. Havadaki çeşitli gazlar var, kimi daha hafif, kimi daha ağır. Hangisi en ağır? Karbondioksit en ağır bakmıyor. En ağır gaz karbondioksit. Niye daha ağır o? Eğer karbondioksit gazı hafif olsa daha yukarıda olur. Ya da bitkili olması bu sefer, bitkili mi ustamdan? Bitkili nasıl olacak bakın benize? En ağır o, yerde olmuyor bak. Otta çayırçı bende onu soluyor. Onu soruyor muhtemelen. Onu soruyor muhtemelen. Yani her ile bir Allah'ın koyduğu denge, düzen, kanunu her zaman muhtemelen. Yani işte imanı biraz muhtemelen kemale gelen kişinin abi, değil mi? Allah secde kapını diyemem ver. Kul eline Allah secde kapını muhtemelen. İşte sahabeler öyleydi muhtemelen sahabeler sahabeler bir anda bir dikemeş adet-i tam kemanı buluyordu. Hak, hakkı görüyorlardı, nimi Allah'tan görüyorlardı. Hemen seyircene kapınıyorlar, secde kapınıyorlar. Allah'ın canını verebiliyorlar bundan önce. Vela tekfur Vela buyuruyor, sakın bana buradaki küfran nim anlamına geliyor. Nimetime nakil yapmayınız. Peygamber şöyle buyuruyor muhteremler, abi Hat-ı Şerif'e de işledi, derste noktayı muhteremler, benim çok şeyim gibi hat Şerif de, Peygamber şöyle buyuruyor Allah'ın esasetleri, Allah-u Teala sizden yarın kibatı istemiyor. Siz Allah'tan yarın kriz istiyorsunuz ama diye. <gülüyor> Efendim yarın çok kadar namaz var, onu da bugün kılalım, yok. Kim yarın yaşarsa o okuyacağım bu tarhamdar, okuyacağım öyle. Yine buyuruyor Peygamber Ali sade tiler. Allah Teala sizin az ibadetinde çok zaaf veriyor, ama siz Allah'ın çok nimetine az şükrediyorsunuz. benimten bakmaları için. Sebilah ve kalilüm min ibadiyen şükür bu Peygamber Peygamberi okuyamadım Ve kalilüm min ibâdiye şükür bak ne azır şükreden kullar bak. ne azır böylece bizde mi ne yapıyoruz demek ki yani az çok bir nankörlük bizden gene kanaklarını muhtemelen kanakları bu şekilde eve geldik ev başta işte çoğaba sıcak yemek güzel pişmemiş şu olmadı bu olmamış vay ne olmadı, şu olmadı bu olmadı böylece da alamadık gücümüz yok ya da alabiliyoruz ama doktor izin vermeye bize bu sefer. Allah'ın takviye rızkı o dengeliyor bu sefer. Sebep oluyor dengeliyor. Ya, Tuzu yasak, tatlı yasak, yağlı yasak, şişi yasak. Yasak. Kullanmayacak muhtememler Allah'ın rızkına az olsa şükredecek. Şükredecek. Meyremaz çoğunu da ver Dilersin muhtemem. Verir. Ver, şey. Diller Fatiha.